Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezi hadana lihaza ve ma kunna linahtedi lella en hadana Allah Lekad jaa'e rusulü rabbina bil hak Sallallahu ala rasulina Muhammed Sallallahu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii Muhammed. Güzeller güzeli, güzel mevlamın güzeller güzeli, güzel peygamberime indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamun aleyküm ve, rahmetullahi ve, ve yürüyüşten bahsederek ilerliyorduk. Hani gönler ve yollar savaşının gerçekleşmiş olduğu bu dünyada, Efendiler Efendisi'nin rahmet, aşk ve saadet yolu olarak bir zat kendisinin çizmiş olduğu sırat-ı müstakimde yürümek, kulluk yürüyüşüyle yürümekten bahsediyorduk. Bir yürüyen olabiliyor muyuz demiştik. Rabbani teklifi duymamazlıktan gelenlerin nasıl bir akıbete seyrettiklerini dikkate alabiliyor muyuz demiştik. Yoksa yürüyüş çağrısının güncelliğini kaybettiği düşüncesini taşıyanlardan mıyız demiştik. Yürmekten bahsetmeye bu haftada devam etmek üzere bu haftaki programımıza başlayalım Kulluk hayatımızda amellerimizin makbuliyet ve meşruiyet şartlarından biri de vakittir değil mi dostlar? Hac için zilhicce ayı, farz olan oruç için ramazan ayı, zekat için ise hevelan-ı havl. Farz olan namazlar için namaz vakitleri bunun ifadesi. Her ibadet kendi vaktinde anlamlı. Vaktinde yapılmayan ibadetler ise fevt oluyor. Ancak bazı sorumluluklar var ki zamana yayılmıştır dostlar komple hayatı kuşatmıştır. Sürekli bir gayretlilik ve duyarlılık gerektirir. Belli bir zaman dilimiyle sınırlanamayan, daimi bir teyakkuzu gerekli kılan mükellefiyetlerdir bunlar. Cihad, hicret, davet, emr-i bil-maruf münker infak, ilk akla gelenler. Bu açıdan kulluk bilincini kuşanan her mü'min, Yaşadığı anın sorumluluklarını da idrak etmek durumunda dostlar. İşte bu çerçevede en ciddi sorumluluk hayatın her anına ve alanına yansıyan bir gayretlilik olmalı. Allah yolunda olma ve yürüme iradesi. Kulluk yürüyüşünün komple hayatı ve yaşamı kapsaması şeklinde belirmesi. O halde dostlar, Görünen o ki, Vakit, müminler için yürüme vakti, yürüme iradesini yitirmemiş, misyon duyarlılığı ile ayakta kalabilenler için. Çünkü ciddi bir kahtiricalin yaşandığı günümüzde, yürüme yürekliliğini taşıyanlar için vakit çoktan geldi. Bugün, atılması gereken adımların yarına bırakılmasının vebalini kim taşıyabilir? Atacak bir adımımız varsa, üzerimize kıyamet kopuyor olsa bile yine de atmak durumundayız dostlar. Sevgililer sevgilisi, kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikiniz. Buyurmuyor muydu? İşte bu duyarlılık ile dostlar. Bu ümmet nice kıyametler yaşadı. Nice kıyametler yaşadı bu ümmet ancak yürüyüş durmadı. Yaşadığımız çağda ümmetin arz ettiği hazin manzara karşısında yeniden yürüyüş hedefi dışında hangi hesabımız olabilir? Başka hangi hesabı yapabiliriz? Bu nedenle bütün zorluklara rağmen yolda olmayı ve zor zamanda konuşmayı nasıl bir gereklilik olarak görüyorsak zor zamanda yürümeyi de öyle göğüsleyebilmeliyiz dostlar. Farklı coğrafyalarda egemen güçler, Müslüman halkları mecburi istikamete cebri bir yürüyüşe tabi tuttular dostlar. Baskı ve dayatmalarla toplum mühendisleri yol ve yön tayinine kalktılar. Müdahele ve darbelerle ters istikametlere zorladılar. Yeni kıbleler sundular. Hedeflenen şuydu, güdülen bir toplum. Yürüme refleksi alınmış, Kumandaya bağlı yığınlar, Yönsüzlüğe yönlendirilen kitleler, Fıtri ve imani özlerini koruyanlar kıblerinden korkmadılar hiçbir zaman. Yatağını arayan su misali arayış sürdü sürekli. Sonuçta hala kıble yürüyüşü sürmekte. Ancak unutmamak gerekir ki, ashab Fil'in kıble savaşı mı devam ediyor? Kıblesizliğe karşı duyarlı olanlar, filcilerin çıkışını durduracak gücü kendilerinde bulabilirler muhakkak ve muhakkak. Yürüyüş hesaplarını fillere ve filolara endeksleyerek yapanların akıbetlerinden çıkaracağımız önemli ibretler var dostlar? Sürekli güzeller güzeli güzel, güzel Mevlamız bu ibretleri bize sundu. Güzel peygamberinin aracılığıyla tekrar tekrar sundu. Bugün... Filcilerden geriye kalan nedir dostlar? Ebreheleri püskürtecek ebabiller hep var oldu. Mükelleflerin yürüyüşten çekildiği zamanlarda masum çocuklar ebabilleşmişti dostlar. Kanatsız ebabillerin taşları kanatlı ebabillerinkine ne kadar da benziyor değil mi? Abdülmuttalip kenar kalmayı tercih etmişti. Şimdilerde Abdülmuttalip mentalitesi bizden çok mu uzak? Evet, biz yürüyüşü hangi şartlarda ve ne zaman düşünüyoruz dostlar? Kulluk yürüyüşümüz mevsimlik mi, dönemsel mi, yoksa ömür boyu bir yürüyüş mü? Öyle görülüyor ki bu ülkede biz yürüyüşün baharını ve yazını yaşadık. Bahar yolcuları kış yürüyüşünden ürker oldular. Sandık ki hep Filistinliler kışın yürüyecek. Kış seferi onların kaderi. Baharda yürümek de bizim nasibimiz. Onlar ağlayacak biz güleceğiz. Böyle sandık galiba. Ama hayır Allah günlerini insanlar arasında döndürüp durur ayetinin yasasını unutamayız asla dostlar. Kışın da yürümesini öğrenmek durumundayız. Hazırlık ve azık kış şartlarına göre yapılmalı. Yoksa yürüyüş bir başka bahara sözünü mü söylemek gerekir? Yaptırımlar, dayatmalar, kuşatmalar yürütmemek için. Baskı, şiddet, terör, yolcuları sindirmek için. Komplo, hile, manipüle, kampanya, sabota için. Yürütmeyiz, yürüyemezsiniz tehditleri altında. Rabbe doğru yol almak ve insanları o yola davet etmek durumundayız dostlar. Biz bu seferin muvakkat yolcuları değiliz, müdavimleriyiz dostlar. Birileri rahatsız olacak diye yolu ve yürüyüşü terk etmemiz beklenemez. Şimşekler üzerimizde mercek altındayız diye kendimiz olmaktan uzaklaşacak mıyız? Bu yolda olmamız kimilerinin çıkar ve ikbal hesapları için tehlike arz ediyor olabilir. Ancak ne çare ki bu konuda biz muhayyer değil mükellefiz. Mağlubiyet psikolojisinden sıyrılarak yürüyeş vaziyeti almamız lazım dostlar. Yetik Yusuflarımızı bulmak için, İsmaillerimizin usuzluğunu ve yalnızlığını gidermek için, yeniden ninovalarımıza dönmek için hendekçilerin hendeyini aşmak için Nemrutların ateşini söndürmek gayretiyle yola düşen karıncanın duyarlılığı ile yürümek durumundayız dostlar Aşk davasına İlim ve rahmet davasına insanları davet etmek durumundayız dostlar. İnsanlara sunabilmeliyiz dostlar. Kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il, ülke ülke dolaşarak insanlara bu daveti sunabilmeliyiz dostlar. Bizden öncekiler bu daveti sunmuşlardı. Aşklarını... Sevgilerini, merhametlerini tüm cihana duyurmuşlardı. Geliniz, lütfen araştırınız diyorlardı. Kapı kapı gittiler. Misyonerlik değil dostlar, yanlış anlamayın kesinlikle. Tekrar tekrar söylüyoruz ya, İslam'da misyonerlik yoktur diye, İslam'da sadece tebliğ vardır diye. Yani sadece insanların gönüllerinde bululan soruların cevaplarını insanlara götürmek. Tebliğ budur. İnsanların gönüllerinde kendilerini iç alemlerini yiyip bitiren suallerin cevaplarını götürmek. İslam'daki tebliğ görevi buydu. Suallerin cevaplarını insanlara götürmekti. Ki onlar cevapları görünce, aşkı görünce, rahmeti görünce güzellikten ne kadar durulabilir ki insan güzelliği bulan terk edebilir mi dostlar? Rabbimiz o yüzden ayetlerde yetefekkerun buyuruyordu düşününüz diye en büyük ibadet düşünmektir, düşünmektir buyuran sevgililer sevgilisi sevgili efendimizin o mübarek sözlerine ne kadar uyabiliyor ve insanları bu mübarek sözlerine ne kadar çağırabiliyoruz acaba dostlar? rahmet, mağfiret önümüzdeyken acaba onları buna ne kadar davet edebiliyoruz her şey ortada dostlar her şey ortada ama önce biz kendimiz bunu bir kavrayalım ki insanlara bunu kavratalım değil mi dostlar her şey ortada Çinizden yalnızca zalimlere isabet etmeyecek bir fitneden korunmak için yürüyüş diyoruz dostlar. Rabbimiz katından bize bir sahip gönder diyen sahipsizleri sahiplenme şerefi bize ne zaman nasip olacak dostlar? Yolumuz bugün ya da herhangi bir gün mazlumlardan mağdurlardan yana düşecek mi acaba? Kapılarımızı bir çarelere mahrumlara açmayı düşünüyor muyuz? Yürüyüş, mustazafların feryatlarına icabet olmalı değil mi dostlar? Yardımcı ve yardım bekleyenlerin umudu kim olacak? Biz değil miyiz? Somali bizden çok uzaklarda diyebiliriz. Etiyopya'nın haritadaki yerini göstermek zor bir iş. Geçelim bunları. Semtimizin yoksullarına Yanı başımızdaki komşuya ulaşma şansımız da yok mu dostlar? Müşfik bir el, sızlayan bir vicdan, tezkin edici bir dil olamaz mıyız? Tüm bu soruların cevabını ancak yürüme dirayetini yitirmeyenler verebilir. Onlar bilirler ki yürümek bir lütuftur, Rabbani bir izzettir, ilahi bir ikramdır. Bu bilinçle bilenen Filistinli çocuklar ümmetin önünde yürüyorlar dostlar. Size ne oldu ki sorusunu bize tevcih ediyorlar. İman edenler için hala vakit gelmedi mi gerçeğini bize dikkat çekiyorlar. Artık onursuz gidişata dur demenin erdemini kuşanmak vakti dostlar. Psikolojik kuşatmayı delmek, surda bir gedik kaçmak. Bize intikal eden öncekilerin yol tecrübelesine kapalı durmadan, reddi miras etmeden, sorumlulukları zaman aşımına bırakmadan sefere doğrulmak durumundayız. Sessiz ve derinden gelen ses İslam'ın aşkın ayak sesleri. Bizden bu sese eşlik etmemiz isteniyor dostlar. Müstekbirleri derin derin düşündüren, uykularını kaçıran da bu endişe işte dostlar. Bunun içindir ki yürüyeceğimiz yol uzun, ince ve sıkıntılarla döşeli birazcık. Ama Rabbimizin vaadini unutmayın. Nahl suresindeki ve benzer diğer ayet ve surelerdeki vaadlerini unutmayınız lütfen. İman edip, salih amel işlemeye gayret edenlere dünyada cennet hayatı, yani dünyada huzur, yani dünyada saadet, mutluluk ve bereket ve nur. Ahirette de ebedi mükafat ve ebedi cennet var buyuran Mevlamızın bu vaadi var bize. Yolun tüm sıkıntılarına rağmen yürümemiz ve insanlara ulaşmamız gerekiyor dostlar. İnsanlık İslam'a muhtaç. İslamı insanlara taşıyacak yürekler ve ayaklar. Neredesiniz? Allah Rasulü aynı kapıya 14 defa gitti, usanmadı. 15. defa gitmenin hesabını yaptı dostlar. İster kıtalar gezin, ister kapı kapı dolaşın, yeter ki bir kişinin hidayetine vesile olun. Çalmadık kapı, uzanmadık kalip kalmasın. Dünyalara bedel bir kazanç değil mi bu? Yüzlerce otomobile sahip olmaktan daha kârlı bir iş değil mi bu? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdelemiyor muydu? Vallahi senin gayretinle birinin hidayet bulması senin için kırmızı deve sürülerinden daha hayırlıdır. Bir not aktarayım dostlar size. Almanya'da çalışan Türkiye'li bir Müslümanın yaşadığı şu anekdotu sizlerle paylaşayım. Çok anlamlı çünkü. Türkiye'li Müslüman İslami gayretleriyle komşusu Alman'ın Müslüman olmasına vesile oluyor dostlar. Aralarında samimi bir dostluk oluşur. Alman Müslüman hidayetine vesile olan Türkiye'li Müslüman'a şöyle bir itirafta bulunur. ''Bazen seni oldukça çok seviyorum. Bu sevgiyle sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ama bazen de öyle sana kızıyorum ki öfkemden ne yapacağımı bilemiyorum.'' Türkiyeli Müslüman şaşırır ve merakla sorar. Bu derece sevginin ve de kızgınlığının nedeni nedir? Alman Müslümanın verdiği cevap oldukça düşündürücü ve çarpıcı dostlar. İslam gibi aziz ve yüce bir dini tanımama ve kabul etmeme vesile olduğunuz için size minnet borçluyum. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sevgiyle sizi bağırıma basmak istiyorum. Bunu düşündükçe sevgim ve saygım artıyor. Ama bazen de şuna kızıyorum. Eğer sen İslam gerçeğini, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın güzelliğini daha erken bize ulaştırmış olsaydın, belki babam Hristiyan olarak ölmeyecekti. Bu gerçeği hatırladıkta da size kızıyorum. Evet dostlar, ne diyebiliriz ki? Bizim ihmalimizden dolayı İslam'a mesafeli duranlara, Ruzi Mahşer'de bizden davacı olurlarsa, nail olduğunuz İslam nimetini ve izzetini niçin bize sunmadınız derlerse, gerçekten ne diyebiliriz düşünmemiz lazım. O halde dostlar, eğer atacak bir adımımız varsa, tek nefesimizi dahi heba etmeden bu konuda bize düşen görevi yapmak yönünde olmalı dostlar adımımız. Her gün mutlaka şu soruyu kendimize sorabilmeliyiz. Bugün Allah için kaç adım attım? Hatırlıyor muyuz? Rabbimizin şu andını ve fermanını Adiyat, Hadid ve Zariyat suresindeki "Andolsun koştukça koşanlara Rabbinizden bir mağfirete" Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. O halde Allah'a koşun. Evet dostlar, diyoruz ki şimdi yürüme zamanı. Yürüyüşü, ilim, rahmet ve aşk medeniyetini İslam yaşayarak, hayatımızı gül bahçesine çevirerek insanları da o gül bahçesine çağırma zamanı dostlar. Yapmamız gerekenler açık ortada dostlar. Harab olan gönülleri mamur eden, dertlilerin devasını getiren, hastalıkların şifasını getiren, darda, kederde, sıkıntıda, buralımda olanlara huzur ve rahmet getiren, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslamı elimizin uzandığı yere kadar ulaştırıp duymamız gerek dostlar. Bu aşk filminin baş rol aktörleri nasıl ki her türlü fedakarlıklarla bize kadar ulaştırdılarsa bu davayı ve biz nasıl bu dava ile şereflenip hayatımızı mamurlaştırabildiysek insanlara da bunu ulaştırmamız gerek dostlar. Bizim görevimiz sadece tebliğ, ulaştırabilmek, sadece düşünmeye davet edebilmek. Karşılaştığımız kişiyi Değerli kardeşim, sevgili dostum, mümkünse birazcık araştırsan, birazcık üzerine düşünsen, birazcık çünkü ileride dostlar keşke demek var, keşke araştırsaydım demek var. Bizim yaşamış olduğumuz bu aşk davasını, rahmet medeniyetini insanlara sunmak varken ileride keşkelere kalmak niçin olsun? Herkes rahmete kavuşsun için, herkes rahmete ersin için, herkes aşktan hisseder olsun için çaba ve gayretlerimiz bu yolda olsun olabildiğince dostlar. Herkes dünyada da cennet yaşasın, ahirette de cennete kavuşsun. Bunun için adımlar atalım dostlar. Her insan urvi veya sufli belli bir hedefe doğru yol alıyor dostlar. Hayatın seyir çizgisinde istikamet ve istikrarı sürdürenler olduğu gibi sapma ve şaşmalardan kurtulamayanlar da az değil dostlar. Ne yazık ki. Gelen tüm peygamberlerin asli misyonlarından, hareketlerinden inhiraf ve infisale karşı uyarı görevi vardır. Yüce Rabbimizin Kerim kitabında şu ayeti cellede yürüyüş, Ehlinin sorguladıkları net bir beyan var. O beyanı sizlerle paylaşalım. Tek bir süresinde peygamberler Allah'ın kendilerine olan lütfuyla sesleniyorlar insanlığa ve öyle bir sesleniş ki tekrar tekrar sesleniliyor. Kendileri geliyorlar. Hani Hazreti Adem'den bu yana gelen tek bir dini vardı. İslam diniydi. Huzur ve saadetti. Sadece İslam vardı. Dinler yoktu, din vardı. O işte dinin rahmetini, güzelliğini sunan nebiler. O dine güneşi görmesine, güneşin sıcaklığını hissetmesine rağmen hemen sırtını dönüp kaçanlara sesleniyordu o nebiler hem de çok manidar bir sözle. O halde nereye gidiyorsunuz? Hazreti Adem'den bugüne, bugünden kıyamet saatine kadar tüm insanların gündemleştirmeleri gereken bir soru. Her yolcunun yürüyüşünde serlevha etmesi gereken bir ikaz, kavşaklarda uyarı levhası, yön karmaşasını, yol sapmasını, yürüyüş şaşkınlığını aşmada vahyin belirleyici ve sorgulayıcı şuası. Peygamberlerin bile zaman zaman benzeri ihtarlara muhatap olduklarını kitabımızda çok kez görürüz. Nereye gidiyorsunuz? İşte Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamber. Cennette meskun, ideal bir yaşam sahibi. İlk insanın ilk sınavda tam o sırada başlıyor. Hz. Adem cennette her şeye gidebilecek ve kavuşabilecek bir konumda. Yalnız bir şey hariç. Yasak ağaca gitmeyecek. Fakat iblis Hazreti Adem'in yoluna konuşlanmış. Pusuda bekliyor. İblisçe telkin ve teşvikler. Taktik ve tahrikler. Ebedilik arzusu. Sonu gelmeyen bir mülk sevdası. Hazreti Adem'in duruşunu sarsıyor. Gitmemesi gerekirken gidiyor. İyi niyetli de olsa attığı adım hatalı memnu olana bir defa da olsa gitmenin ağır faturası cennetten dünyaya inmek oluyor ve Hazreti Adem yakarışı yetişiyor. Rabbimiz kendimize haksızlık ettik. Bizi mağfiret etmez, merhamet etmezsen mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Şimdi Hazreti Adem'in tabi tutulduğu bu zorlu sınavın bilinciyle Hazreti Adem'in çocukları olarak kendimize sormamız gerekmiyor mu dostlar? İlgi Alanımızda hangi yasak ağaçlar var? Ayaklarımız bizi nereye taşıyor? Nereye gidiyoruz? Güzergahımızdaki şeytani tekliflere tavrımız nedir? Yasakların çekim gücü karşısında mukavemetimiz ne kadar? Hani şeytandan Allah'a sığınıyoruz? Peki bu şeytani yönelişler ne demek oluyor? Şeytana yoldaş olmak durumunu göstermeyeceğiz değil mi? Hazreti Yunus aleyhisselam başını alıp gidiyor. Ömrünü verdiği tevhidi mücadele ortamında gözle görülür bir mesafe alamamıştı çünkü. İçi daralmıştı. İnkarcı ve inatçı bir topluma söz geçirememenin hüznü ve öfkesiyle gitme kararı alıyordu. Rabbinin iznini beklemeden. Yorgun, yılgın, kızgın bir haleti ruhaniye ile. Bir anlık karamsarlık ve mücadele anılından çekilip gitmek. Rabbimizin bize Saffat ve Enbiya burada gibi. Hani o Yunus dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Neticesi nedamet olan bir gidiş. Sorumluluğun ertelenmesiyle gelişen olaylar zinciri. Destursuz gidişin ardından gelen içli itiraf. Nihayet karanlıklar içinde. Dedi ki Yunus aleyhisselam. Senden başka hiçbir ilahi yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Şu an Peygamberi metodun izleyicileri, Hz. Yunus'un bu itirafının neresinde duruyorlar dersiniz dostlar. Ninovalarımıza tekrardan dönebilsek, donanım ve morale sahip olabilsek, yoksa terk ettiğimiz ortamlara yeniden dönüş bir başka bahara mı diyeceğiz? Başımızı alıp gitme hakkımız var mı dostlar? Kime? Kime gideceğiz? Nereye gidiyoruz? Çekip gitmenin neye mal olacağını iyi hesap etmek durumundayız dostlar. Yine Kur'an-ı Kerim'in dikkatlerimize sunduğu Eshab-ı Sebtin nereye gittiklerini yerinde izlemek lazım. Rablerine olan ahitlerini hile ile hiçe sayıp, cumartesi yasanı çiğneyen, balıklara gitmekten vazgeçmeyen İsrailoğullarına paralel düşenler, nereye gidiyorsunuz? Sualini soruyor Rabbim onlara. Cumartesiciler gibi, Hangi balıkların sevdası ile savruluyor acaba bunlar? Aynı İsrailoğları Samiri'nin altın buzasını görünce yollarını ayırmadılar mı? Hz. Musa'yı beklemeden, Hazreti Harun'u yüzüstü bırakıp buzağıya yönelmediler mi? Bugün de buzağılar dizi dizi, eline buzağı. Samiri'nin peşinde koşanlar az mı acaba? Cihad iddiası ile yola revan olan, ancak nehrin suyunu Talut'un talimatını unutan zavallılar hedefe ulaşabildiler mi dostlar? Şu an bizi kendine çeken hangi nehirlerle karşı karşıyayız? İştahımızı kabartan, bağımlısı olduğumuz, süreklendiğimiz nehirler girdabında ne haldeyiz? Akıbetimiz ne tarafta acaba? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayalım dostlar. Şehvet sarmalamasında, hadi gelsene daveti karşısında... Siz olsanız neye koşardınız? Kapıya mı? Zeliha'ya mı? Ya da gömleğiniz arkadan mı yırtılırdı önden mi? Yahut kadınların teklifine boyun eğmek mi yoksa zindanı göze almak mı olurdu tercihiniz? Ebreheler Kabe'ye yürürken tavrımız ne olurdu dostlar? Nereye giderdik acaba? Davar sürülerimize mi? Dava aşkı ile hedeflerimize mi? Hazreti Hacer ıssız ve susuz bir çölde terk edilen yalnız bir kadın bırakıp giden Hz. İbrahim'e sesleniyor. Nereye gidiyorsun? Hacer'in öğrenmek istediği bu gidiş izni ilahiye bağlı bir gidiş mi yoksa İbrahim'in kendi kararı mı bunu öğrenmek istiyor? Allah'ın emri olduğunu öğrenince tevekkül ve teslimiyet timsali kesiliyor. Ya sevgililer sevgilisi Sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mücadele hayatında yaşadığı en zor anlarda Ashabına nereye gidiyorsunuz Sorusunu sormak mecburiyetinde kaldığı anlar, dostlar Ona oldukça bağlı olan Ashab-ı kiram zaman zaman Çözümlemeler yaşıyor Onu terk edip gidebiliyorlar, dostlar Ve Efendimiz Onlardan elini çekmiyor Var gücüyle sesleniyordu dostlar Nereye gidiyorsunuz işte Uhud günü. Hatırlayalım dostlar. Resulullah'ın kesin talimatına rağmen mevzilerini terk edip ganimete gidenlerin hazin sonu. Bera Azip anlatıyor. O gün diyor Uhud'da müşriklerle karşılaştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Abdullah bin Cübeyr'in kumandası altında okçuları bir tepeye oturtmuş ve onlara galip geldiğimizi görseniz bile buradan sakın ayrılmayın. Onların bize galip geldiklerini görseniz bize yardım maksadıyla dahi olsa yine orayı terk edip ayrılmayın şeklinde tembihte bulundu. Onlarla karşılaşınca müşrikler kaçtılar. Allah'ın düşmanları hezmete uğramıştı. Okçular müşriklerin yenilip çekildiğini görünce Resulullah'ın kımıldamamalarını emrettiği halde yerlerini terk etmeye başlamışlar dostlar. Ganimet ganimet deyip koşuştular. Kumandan Abdullah radiyallahu anh onlara peygamber size buradan ayrılmayın demedi mi diye çıkıştıysa da onun sözünü dinlemediler. Yerlerini ganimet kapmak için bıraktılar dostlar. Allah onların yüzlerini çevirdi ve şaşkına döndüler. Ve tam o günde 70 şehit verdiler dostlar. ''Nereye gidiyorsunuz?'' sorusu cevapsız kalmıştı. Savaş tam tersine döndü. Saflarda çözülme başladı. Hiç kimsenin beklemediği bu aniden gelen dehşet karşısında herkeste de bir panik baş gösterdi dostlar. Müslümanlardan Allah'ın şehadet nasip ettiği kimseler ruhlarını teslim etmeye başlıyordu. Müşrikler Resulullah'ın yanına kadar sokulabilmişlerdi. Peygamberimizin yüzü yaralanmış, dişi kırılmıştı hatta. Zaten onun yanında birkaç kişi kalmış ve bunlar da yiğitçe ölümceye kadar direnmişlerdi. Diğerleri can havliyle dağılıp gitmişlerdi. Müslümanları kaplayan bu dehşet esnasında Muhammed öldürüldü diye bir şaiya çıkmıştı. Bu ses geriye kalan Müslümanların kuvvetini yıkan bir sadime oldu. Kalplerde yaşanan depremle dizilerin bağı çözüldü. Düştükleri yeis ve şaşkınlıktan acı bir hezimete uğramış geri çekilip savaşamaz olmuşlardı dostlar. Kur'an ayetleri bu sahneyi bize aynen şu şekilde tasvir ediyor Ali İmran suresinde. Siz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 onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun ki sizi bağışladı zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır o zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz Allah size keder üstüne keder verdi ki bundan dolayı gerek elinizden gidene gerek başınıza gelene üzülmeyesiniz Allah yaptıklarınızdan haberdadır bu kötü gidişe dur diyen olmayacak mıydı peki dostlar? Başını alıp gidenler, kolu kanadı kırık bekleyenler, nereye sorusunu duymayanlar perişan olmuştu. İşte tam o an, ye'si yenen bir ses duyuldu. Bu Enes bin Nadir'in çağrısıydı. Nereye gidiyorsunuz? Neden oturuyorsunuz? Eğer Muhammed öldürüldüyse ondan sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Resulullah'ın uğrunda ölü bir dava için siz niçin ölmüyorsunuz diyordu. ''Ve müşriklere yöneliyordu. Ben Uhud tarafında cennetin kokusunu duyar gibi oldum. Bu çağrıma kes buluyordu, kaos dağılıyordu dostlar. Nereye doğru gideceklerini bilmeye başlıyorlardı, daha doğrusu bildiklerini hatırlamaya başlamışlardı.'' Ve cennete ulaşmak için yol arıyorlardı. Allah'tan kendilerine ulaşan bir sekinet ile doğrulabildiler. Aynayn boğazında mevziyi terk edip ganimete koşmanın ağır bedelini ödediler. Yara aldıktan sonra da Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına icabet ettiler. Ricattan sonra Hakka rücu gerçekleşti dostlar. Fakat bu sınav Uhud'la bitmedi. Hüneyn gününde de devam etti. İmtihanlar. O halde nereye yürüyorsunuz? Sualenin cevabını bulup. Devam edeceğiz yolumuza dostlar. Allah'a emanet olunuz efendim. Haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Dünyada huzur, saadet ve bereket, ahirette de menzil olarak cennette buluşabilmemiz niyazıyla, sırat-ı üzere bir hayatı size lütfetmesi niyazıyla programımızı burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.